وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ الله <الْمُؤْمِنِين> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Kur'an'ımızın Taha suresi 11. 111. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kad khaba men hamale zulmâ. Sadakallahu'l azim. Zulüm yüklenerek gelen gerçekten perişan olmuştur Zulüm yüklenerek gelen gerçekten perişan olmuştur Nereye? Ahirete Ahirete giderken en büyük sorunlarımızdan şüphesiz iman sorunundan sonra yani imansızlık maazallah en büyük sorun Ondan sonraki en büyük sorun zulümdür kardeşlerim. Zulüm insanın bir işi yanlış yapmasının adıdır. Yersiz yapmasının adıdır. İnsanın komşusuna eziyet etmemesi gerekir. Eziyet zulümdür. Çünkü eziyetin yerine yanlış bir şey eziyet etmemenin yerine yanlış bir şey konmuştur çocuğa merhamet eder baba merhamet etmemek zulümdür çünkü yanlış bir işlem yapılmıştır 5 lira verilmesi gereken bir ödemeyi 4 lira vermek 1 liralık zulümdür yanlış ödeme yapılmıştır dünya çok büyüdü çok büyüdü bu büyüyen dünya beraberinde çok zulümler getirdi. Devletler birbirlerine zulm ediyorlar. Savaşlarla ve diğer sistemleriyle, siyasetiyle. Toplumlar birbirlerine zulm ediyorlar. Dünürler birbirlerine zulm ediyorlar. Ev içinde zulümler var. Öğretmen öğrencileri, öğrenciler öğretmenlerine zulümler yapıyorlar. Binalarımız zulüm nedeni olabiliyor. İş yerlerimiz zulüm nedeni olabiliyor. Caddelerimizde zulüm görebiliyoruz. Hiç unutmuyoruz ki vakadhu ve men hamale zulma ahirete zulüm yüklenerek gelen zor durumdadır orada. İnsaf denen duygu Zulmü önleyebilecek en iyi ilacımızdır. Ama insaf, yani adalet ve merhametle bakışı kaybetmiş bulunuyoruz. Maddiyat, para, kredi her şeyin yerini aldı. Force herkesten daha değerli hale geldi. Zulmeden toplum olunduğu içinde Allah'ın rahmetinden koptuk. Çünkü Allah zalim bir topluma rahmet nazarıyla bakmıyor. Annelerin babaların çocuklarına, çocukların annelerine babalarına, kadınların kocalarına, kocaların kadınlarına zulüm yaptıkları yani hakkı olmayan bir şeyi yaptıkları bir toplum Allah'ın rahmetini hak etmeyen bir toplumdur. Bu sebeple biz zulümden Düşmandan kaçtığımızdan daha fazla kaçacağız. Çünkü zulüm, düşmanı da çeken sebeplerden birisidir aslında. Hangi düşmanı kastediyoruz? Bana eziyet edecek her düşmanı, ülke düşmanından komşu düşmanına kadar veya evlattaki bir düşmana kadar. Alimler bile birbirlerine zulüm ediyor olabiliyorlar. Ümmeti cahil bırakarak kendilerine zulm ediyorlar ümmetin asıl ihtiyaçlarını, iman ve abdest aharet meselelerini bırakıp ümmeti uçtan uça ilgilendirmeyen meselelere yoğunlaşarak, birbirleriyle sürtüşerek hakkı gizleyerek yer yak ciddi bir şekilde zulmediyorlar hem kendilerine hem ümmete zulmediyorlar zalim olarak dirilecekler onca bilgiye rağmen ve adil olması gerekenler taraf tutarak zulm ediyorlar. Bu zulmü sadece hakimler rüşvet aldıkları için mahkemede zulmederek bir tarafı tutarak gerçekleştirmiyorlar. Evdeki anne babanın çocuklarına karşı tutumundaki adaletsizlik, iş yerinde şefin çalışanlara karşı adaletsizliği bir zulümdür. İnsafsızlığın olduğu her yer zulümdür. Çalışanına karşı adil ve merhametli ve insaflı olmayan patron da zalimdir çalışmasının hakkını vermeyen işçi de zalimdir ve her zalim Allah'ın huzuruna dikilecektir Tüccar da zulmederse وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا Yalan konuşmak, hile yapmak kesinlikle zulümdür ve ahirette en popüler zalimlerden birisi olarak medya mensupları dirilecektir kıyamet günü Neden? Çünkü medya İnsanların hakkına tecavüz ettiği zaman hiçbir şekilde önlenemez bir zulüm yapmaktadır sonra basit bir özür dileyerek geçiştirilemiyor bu ya da bir iffetine dokunulmuş ahlakı zedelendirilmiş toplumdaki kimliği yıpratılmış bir insan medya kanalıyla bu ister sosyal medya olsun isterse ulusal medya olsun hangisi olursa olsun bir insanın şahsiyeti yıpratıldıktan sonra toplumda beş para adeta edildikten sonra o insana bin lira iki bin lira tazminat verilse ne olur kimin onuru bin lira eder iki bin lira eder en büyük zalimler kıyamet günü Müslüman da olsalar bir şey değiştirmiyor en büyük zalim ve farklı popüler zalim olarak medya mensupları dirilebilir kıyamet günü kardeşlerim malımız dilimiz elimiz imzamız komşuluğumuz zulüm nedeni olabilir çok dikkat edelim bedenlerimize zulüm yapılabilir, bedenlere zulüm yapabiliriz onurumuza zulmedilebilir biz başkasının onuruna zulmedebiliriz insanların imanına dinine zulmedebiliriz akılları zorlayarak zulüm yapabiliriz mallara zulüm yapabiliriz İnsan olsun, hayvan olsun, tabiat olsun ne dedik? Zulüm yerli yerinde olmayan bir iş yapmaktır tabiata da zulmeder insan dere yatağına bina yaparsın, zulümdür o sadece arkadaşlarını kollaman gerektiği için ruhsat verilmeyecek bir yapıya, belediye olarak ruhsat verirsin, tabiata zulmedersin tabiat da Allah'ın hayvanlar da Allah'ın insan da Allah'ın mahluku dolayısıyla Allah'ın mahlukuna karşı zulmeden her noktada zalimdir ve kıyamet günü zalimler kategorisinde dirilecektir Ne'ûzu billahi teala. bunun için çok değerli mümin kardeşlerim وَقَدْ خَابَ men حَمَلَ zulma. Zulüm yüklenerek gelen perişan olmuştur kıyamet günü tehdidini allah Teala Teala'nın Taha suresinin 111. ayetinde bize okunan bir ayet olarak unutmayalım bu ayetler bize okunuyor bize bu ayetler Allah'a ve Peygamber'e iman ettim diyene okunuyor ama ne yazık ki şeytan herkese sen haklısın mantığını yutturuyor zaten ben haklıyım düşünen yanlış yola girmiştir acaba haklı mıyım diye bakmak, objektif düşünmek zorundayız kendimizle annemiz babamızla en yakınımızla ilgili dahi olsa Zulüm kesinlikle tövbe edilerek temizlenmelidir ve insana yapılan zulüm muhakkak helalliği alınarak tövbesi yapılacaktır Elbette Allah'tan da istiğfar edeceğiz ama insana zulmeden İnsana ait bir hayvana zulmeden birisinin tapulu arazisine zulmeden helallik alacak başka türlü ahirete giden perişan olmuştur velhamdülillahi rabbil alemin وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا